Evet öğretmenlerim yeni videomuzda merhaba. Ee, en son anlatmış olduğumuz şey duyumdan başladık. Algı, bellek dedik ve güdülenme dedik arkadaşlar. Ee, aslında arada bir zeka kuramları başlığında Gartner başlığı var öğretmenlerim. Ee, anlatmadım Gartner'ı. Gartner'ı öz öğretim yöntemlerinde İbrahim Hoca'ya attım topu. Karşımda zaten. İbrahim Hoca'm artık e, Gartner sende. Onu üzerine durursun orada. Söyle aslan hocam top bana attı diye. Zeka kuramı sende hocam. Evet öğretmenlerim devam ettim şimdi ee, yeni başladığımız kişilik arkadaşlar. Kişilik üzerine konuşacağız bugün. O halde başlığımız tekrar atalım kişilik diye atalım. Kişilik öğretmenlerim bunu oluşan iki tane temel kavramımız var. Bir tanesi mizaç kavramı bir diğeri de karakter kavramıdır. Mizaç ve karakter kavramı arkadaşlar. Mizac ve karakter. Peki mizac nedir karakter nedir arkadaşlar? Hadi bakalım size soralım. Mizaç ve karakter. Karakterli, karakterli olmayan, mizaçlı, mizaçlı olmayan mı? Evet, öğretmen mizaç aslında diğer ismi huydur arkadaşlar. Diğer ismi huydur. Yani öğretmen mizaç bizim için doğuştan getirilen yanımızdır. Doğuştan getirilen yanımızdır. Doğuştan getirilen yanımızdır arkadaşlar arkadaşlar. Buna vektör öğretmenlerim doğuştan getirildiği için değişmezdir. Değişmezdir. Örneğin İbrahim Hoca'nın mimikleri, hareketleri bunlar birer mizaçtır arkadaşlar, değil mi? Bunlar doğuştan getirilmez. Ee, tabi başka zeklere doğuştan da getirilebilir, getirilmeyebilir, de kaybedebilir, değil mi? Evet. Karakter ise arkadaşlar bizim için doğuştan getirilmeyen yanımız. Doğuştan getirilmeyen yanımız yani öğretmenlerim bizim için değiştirilebilir olan yanımızdır. Değiştirilebilir olan yanımızdır arkadaşlar. Evet öğretmen karakter bizim için değiştirilebilir. Yani karaktersiz bir adam karakterli yapılabilir arkadaşlar. Ama mizahç huy ise değişmez. Hatta bizim bir atasözümüz vardır. Can çıkmayınca huy çıkmaz derler arkadaşlar. Bu da tam da buraya cuk diye oturacaktır. Öğretmen kişilik başlığını ele alan kişi tabii ki de çok sevdiğimiz bir adam. O da Freuddur arkadaşlar. Her yerde çıkacak karşımıza. Evet. O halde Freud'un psikiyatrik kuramını anlatacağım ben size kişilik başlığında. Psikiyatrik kuram. Öğretmen psikiyatrik kuram sadece burada değil. Erken çocuklukta aşık hocam anlattı arkadaşlar. Burada ben anlatıyorum arkadaşlar. Daha da söyleyeyim anne eğitiminde yine psikolojik kuram diye bir başlığımız var arkadaşlar. Okul enstitli bir geç dersinde sadece orada yok öğretmenlerim. Ruh sağlığında yine psikolojik kuram diye bir başlığımız var. Oyun gelişiminde de Freud'dan bahsetmek durumunda kalacağız arkadaşlar. Yani Freud her yerde var. Yani bunu birkaç kez dinlemiş olacaksınız. Psikolojik kuram temsilcisi Freud'dur. Temsilcisi Freud'dur arkadaşlar. Sigmund Freud'dur. Evet bilerek S. Freud yazdım. Hani orayı siz doldurun. Hani sevdiğim Freud diye doldurabilirsiniz arkadaşlar. Öğretmen Freud'a göre en başta anlatmıştım ilk videomuzda. Freud'un kalıtımcı olduğunu söylemiştim. Freud'un kalıtımcı olduğunu söylemiştim. Bakın kalıtımcı olmak ne demekti? Kalıtımcı olmak evet doğuştan getirilen şeylerin var olduğunu anlatmaktı. Öğretmenlerim size söylemiştim ki eğer bir kalıtımcı ben kalıtımcıyım diyorsa bir Kur'an'cı kalıtımcım diyorsa tabulara saya. Yani insan zihni boş bir levha da göğsüne karşı çıkmıştır. Bu nedenle kalıtımcıdır ve doğuştan getirilen bir şeyler vardır. Peki hatırlayalım bakalım. Sizce arkadaşlar psikolojik kuran Freud'a göre doğuştan getirilen şey neydi? Bir enerjiydi. Hangi enerjiydi bu? Evet bu enerji arkadaşlar bizim için pislik ya da libido enerjisi değil mi? Doğuştan getirilen Doğuştan getirilen enerji vardır. Evet bu enerji bu enerji libido ya da arkadaşlar pisişik enerjidir. Pisişik enerjidir arkadaşlar. Öğretmenlerim bu adam pozitivist olduğunu söylemiştim. Aynen pozitivist görüşün Al psikoloji yansıtmış ve enerji aynen fizik dünyası gibi enerji yok olmaz diyor belli dönemlerde belli organlarda yoğunlaşır der bu enerji yok olmaz enerji yok olmaz belli dönemlerde belli dönemlerde belli organlarda yoğunlaşır der belli organlarda yoğunlaşır der. İleride anlatacağım. Psikoseksüel kuramdaki o dönemler, oral, anal, fallik gibi dönemlerde arkadaşlar belli organlarda yoğunlaşacak. Bu organlarda yoğunlaşmasından dolayı da saplantılar meydana gelecek. Saplantın diğer ismi fiksasyondur. Bu fiksasyonlar geçici değil, kalıcıdır arkadaşlar. Evet, saplantılar yani fiksasyonlar. Evet. Kalıcıdır arkadaşlar. Fiksasyonlar kalıcıdır. Devam ettim öğretmenler, Freud'a göre insan doğuştan yıkıcıydı. İnsan doğuştan yıkıcı. Kötü bir varlıktı arkadaşlar. Evet. Freud'a göre öğretmenlerim bizi harekete geçiren iki tane önemli gücümüz vardı. Biri cinsellik diğeri de saldırganlıktı arkadaşlar. Cinsellik ve saldırganlık önemliydi. Cinsellik ve Saldırganlık Önemlidir arkadaşlar Önemlidir Diyor ki Çocuklar dünyaya geldiğinde insan dünyaya geldiğinde cinsellik ve Saldırganlık davranışlarda da gelir der Örneğin cinsellik Arkadaşlar çocuğun aslında Emme davranıştır Saldırganlık ise öğretmenlerim Diğer bir refleks ise Tutma davranış olduğunu söyleyecektir Arkadaşlar yani bunlar bizim Doğuştan getirilen yanımızdır yani hak verilir mi? Yani bence hani verilemez diye, diyemeyiz arkadaşlar. Yani var olan günümüz dünyası bence bunun üzerine kurgulanmış gibi geliyor. Örneğin Türkiye'deki şu en çok izlenen programlara bakın. Biri evlilik programlarıdır. E cinsellik öyle değil mi? Bir de şiddet içerikli filmlerdi işte Kurtlar Vadisi bitmeyen arkadaşlar. O da saldırganlıktır. Yani bunlar her zaman dikkat çeken şeylerdir. E, bu nedenle arkadaşlar Freud dikkat almak gerektiğini düştüren tabi belli bir yere kadar. Devam etme öğretmenleri. Freud'a göre çocukluk yaşam önemlidir. Yani kişilik aslında çocuklukta şekillenir. Yani 0-6 yaş dikkat çekmiştir. Kişilik için 0-6 yaş önemlidir arkadaşlar. Öğretmenlerim Freud'a göre 3 tane kuram ortaya atmıştı. Bu kuramlar neydi? Bir tanesi yapısal kuramdı. Yapısal kuramda it... Ego ve süper ego vardı arkadaşlar. Bir diğer kuramı ise öğretmenlerin topografik kuramdı. Anlatacağım birazdan. Topografik kuramda arkadaşlar. Bizim için bilinç vardı. Ön bilinç vardı. Ve bilinç dışı bulunurdu arkadaşlar. Evet bir diğer öğretmenlerin bizim için psikoseksüel kuramdı. Psiko seksüel kuramda. Burada ise dönemlerden bahsedeceğiz. Bunlar ilk dönemimiz oral dönemdi. 0-1,5 yaş. İkinci dönemimiz öğretmen anal dönem. Evet 1,5-3 yaş. Üçüncüsü fallik dönemdi. 3-6. Bir diğer öğretmenlerim latent gizil dönemdi. Latent gizil dönemdi ve bir diğeri de gerital dönemdi arkadaşlar. Evet o halde şimdi yapısal kuramla başlayalım öğretmenlerim. Başlık yapısal kuram. Başlık yapısal kuram. Başlık yapısal kuram. Evet öğretmen yapısal kuramda it, ego ve süper ego'yu el alacağız. Öncelikle bizim için it nedir? It nedir? İd öğretmenlerim bizim doğuştan getirilen yanımızdır. Doğuştan Getirilen yanımızdır. Getirilen yanımızdır arkadaşlar. Evet. Doğuştan getirilen yanımızdır. İd öğretmenlerim onu harekete geçiren iki tane kuvvet vardır. Bir tanesi cinsellik, diğeri de saldırganlıktır arkadaşlar. It cinsellik ve saldırganlığa göre hareket eder. Saldırganlığa göre hareket eder. Hareket eder. Yani öğretmen it aslında hazlarımıza göre davranmamızı ifade eder. Hazlarımıza göre davranmamızı ifade eder arkadaşlar. Öğretmen it bizim görmüş olduğumuz doğuştan getirildiği için doğal yanımızdır, ilkel benliğimizdir arkadaşlar. Doğal yanımızdır, ilkel benliğimizdir. İlkel benliğimizdir. Evet. İde öğretmenlerim ta ki süper ego oluşana kadar tek başladır. Süper ego 6 yaşı bulacak. Ego ise 6 ay civarına kadar yalnızdır arkadaşlar. Yani ki 6 ay da bizim için daha çok refleksleri ifade eder. Refleksler zaten bizim için aynen cinsellik ve saldırganlığa göre hareket etmeme, yani hayatta kanunu sağlayan şeylerdir arkadaşlar. Evet İD öğretmenlerim tabii ki de normal yaşamda yani belli bir yaştan sonra idi başıboş bırakmamak gerekir. Öyle değil mi İbrahim Hocam? Ya davulcuya ya da zurnacıya gidebilir arkadaşlar. Bu nedenle 6. ayda Ego oluşmuştur. O halde Ego. Ego öğretmen bizim için 6 ay civarında oluşur. 6. ay civarı oluşur. Evet, öğretmenlerim, ego'nun işi gücü, süper ego oluştuktan sonra it ile süper ego arasındaki çatışmayı dengeler. Süper ego oluştuktan sonra, süper ego oluştuktan sonra it ile süper ego arasındaki arasındaki çatışmayı dengeler. Peki çatışmayı nasıl dengeler arkadaşlar? Çatışmayı savunma mekanizmalarını kullanarak dengeler. Çatışmayı savunma mekanizmalarını mekanizmalarını kullanarak dengeler. Kullanarak dengeler. Yani öğretmenlerim ego dengeleyici unsurdur. Dengeleyici unsurdur. Yani öğretmenlerim ego gerçeklik ilkesine göre çalışır. Yani ego gerçeklik ilkesine göre çalışır. İlkesine Göre çalışır. Evet. Bir de öğretmenlerim süperego. Onu da söyleyeyim şimdi. Can hocamla İbrahim hocam buradayken onlardan da bir örnek verelim. Bize katkı sağlasınlar. Anlatayım önce bir. Süperego arkadaşlar. Süperego. Evet süperego öğretmenlerim bizim 6 yaş civarında oluşur. 6 yaş civarında oluşur arkadaşlar. Devam et mi öğretmenlerim. Süper ego için, süper ego'dan benim için ahlak, vicdan yani topluma göre davranmamı ifade eder. Topluma göre davranmamı anlatır. Davranmamı anlatır arkadaşlar. Bakın öğretmenlerim, aslında süper ego'ya göre davranmak çok iyi bir şey değildi. Hatta Freud'un bence en çok takıntı yaptığı şey budur arkadaşlar. Modern dünya çok eleştirir. Modern dünya insana öyle bir şantazda yatmıştır ki der artık birey birey doğallığını kaybetmiş olarak ifade eder. Bu nedenle Süperego çok da böyle önemsemez ve dikkate almaz hatta eleştirir arkadaşlar. Öğretmen Süperego bizim aslında en ahlaklı yanımızdır. Ahlaklı yanımızdır. Ahlaklı yanımızdır. Ama arkadaşlar akılsız yanımızdır. Akılsız yanımızdır. Nasıl yani? Örnek verelim. Diyelim ki arkadaşlar açlıktan ölmek üzeresin. Ve önünde yemek var. Bu durumda Can Hocam ölmek üzeresin. Önde yemek var. Çalar mısın çalmalısın? Çalarım. Çalarım. Diyor ki, Can Hocam. Hocam diyor açlıktan ölmek üzereyim. Ölmek üzereyim. Ve... Çalarım diyor arkadaşlar. Evet İbrahim Hoca ise çalmam. çalmam diyor. Açlıktan ölmek üzereyim ve Çalmam dedi arkadaşlar. Evet bu durumda öğretmenlere Çalarım diyen bizim Can Hoca arkadaşlar Ne yapmıştır? Artık idine göre davranmış. Doğru mudur? Evet ahlakı dikkate Almamıştır. Ama arkadaşlar İbrahim Hoca Çalmam diyerek neyi dikkate almıştır? ahilat toplumu dikkat almıştır. Süper egoya göre davranmıştır öğretmenim. Ancak gördüğünüz gibi açlıktan ölmek üzereyim çalarım dedi. Bizim Can Hoca akıllıdır. Bu nedenle ölmemiştir. Ancak bizim İbrahim Hoca evet çalmam ve ölürüm dediği için de akılsızdır arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki ortası ne? Ortası öğretmenlerim kimse yokken alırım. Kimse yokken Alırım. Bu da ortadan kim olsun bu da ben olayım. Gördünüz mü arkadaşlar Hasan Hoca ego'yu kullanarak hem ahlakı hem de arkadaşlar akıllı halletmiştir. Bir örnek daha vereyim gençler. Daha da akılda kalıcı bir örnek olsun. O da şöyle it ego super ego. Evet akılda kalsın diye bir örneği veriyoruz arkadaşlar. Evet idine göre davranan arkadaşlar Can Hoca ne yapacaktır? Can Hoca arkadaşlar şöyle yapacaktır. Kalabalık yolda yürüyorsun. Kalabalık bir yol. İşte Ankara kızdaydasın veya işte bizim Antalya'da kapalı yoldasın arkadaşlar. Orada yürüyorsun. Yanında kız arkadaşın var. Ee, öper misin? Öpmez sorusuna? İdi egemen olan bir adam sapık değil. İdine göre davranmış mı? öperim der. Öyle değil mi? Evet. Süper egosuna da göre davranan bir insan ise Kesinlikle öpmem ayıp der. Evet. Egosuna görünen adam ise ne yapacaktır? Tenha bir yer bulur. Bakın ne oldu öğretmenlerim? Hem egosunu hem de süper egosunu ne yaptı arkadaşlar? Dengelemiş oldu. Hocam siz Tabii ki de ben duruma göre egoyum. Duruma göre idim. Duruma göre süper egoyum. İbrahim hocam. Öğretmenlerim devam ettim şimdi. Yapısal kuramdan sonra bir diğer kuramımız topografik kuram. Topografik kuram. Evet. Başlık topografik kuram. Neye benziyordu? Neye benziyor topografik kuram? Hatırladınız mı? Evet doğru söylüyorsun. Buz dağına benziyor arkadaşlar. Buz dağına benziyor arkadaşlar. Şöyle. Hemen çizdim buzdağını. Bakın şimdi arkadaşlar. Bizim için buzdağının görünen kısmı bilinçtir. Belli bir çabayla erişilen bölge ön bilinçtir. Ve erişlemeyen bölge ise arkadaşlar bizim için bilinç dışı olmuştur. Öğretmen bilinç bizim doğrudan eriştiğim beylerdir. Doğrudan erişilen biridir. Ancak ön bilinç öğretmenlerim doğrudan değil belli bir çabayla eriştir. Belli çabayla eriştir. Eriştir. Ancak öğretmen bilinç dışı ise erişilemeyen bölge olmuştur. Tekrar söyledim. Bilinç dışı erişilemeyen bölgedir arkadaşlar. Biraz konuşalım örnek vereyim. Bilinç doğrudan böyle zant diye bilgilerdir. Burada İbrahim Hoca kullanmamıştı. Hocam bir gelsene sana zahmet. Bir 5 dakika gelir misin be? Heh. Hocam merhaba. Yani yine beraberiz. Hocam şöyle yani bilinç için biz şey diyoruz. Doğrudan eriştiğimiz bilgiler diyoruz. Düşünmüyorsun. Sana birkaç tane soru sorayım. O da şu. İki kere iki. Zekisin İbrahim harika. Evet memleket neresiydi? Karışık. Karışık. Ben bak hepsine doğrudan cevap. İsmin neydi? Bakın bu verdiği bilgilerin hepsi arkadaşlar bilinçten geliyor. Düşünmüyor. Tak tak tak tak söylüyor arkadaşlar. Karışıyor hani karışık dedin ama orada sıkıntı olmasın. Hocam şöyle baba tarafı Erzurum, anne tarafı Mersin. Aslan Erzurum, İzmir'de doğduk büyüdük. Nerede yaşıyorum ben de bilmiyorum. <gülüyor> tamam. Evet. Antalya'ya yerleşeceğiz. Hadi inşallah. Ön bilinçli arkadaşlar belli bir çaba ile erişilen bölgeler Yani doğrudan buna cevap veremez arkadaşlar. Doğrudan cevap veremediği veriler burada vardır. Hadi soralım bir tane. İbrahim hocam pazar günü akşam ne yemek yedin? Hatırlamıyorum. Bunu düşünmek zorunda hatırlamıyorum değil. Biraz sonra uğraşacağız şimdi bulduracağız arkadaşlar. Hocam pazar günü beraber derse girdik. Evet. Pazar günü ben oradan ayrıldım. Başkoca ile merkeze geçtim. Evet. Sen ise eve geçtin muhtemelen. Doğru hocam. Evde bir yemek yapan var mıydı? Yoktu. Peki kendin yemek yaptın mı? Kesinlikle. Ne yaptın hocam? Ben öğrenciken yanına makarna yiyordum. Öğren Yine makarna yiyordum. Hala makarna yiyorum. Evet bakın ne oldu arkadaşlar? Doğrudan söylemediği bilgiyi sorduk, soruşturduk arkadaşlar. Ve belli bir çaba ile bilgiye erişebilir. Bu da ön bilinçten geldi arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet bilinçlişi ise İbrahim buna erişemeyiz. Bir de senin bilinçine hiç erişmek <gülüyor> istemiyorum. Teşekkür o teşekkür ederim hocam. Eline sağlık görüşmek üzere. Sağ evet bilinçli öğretmenlerim erişilemeyen bölgedir. Öğretmen erişilemeyen bu bölgede Evet hangi veriler vardır arkadaşlar? Burada öğretmenlerin saplantılar olabilir. Burada korkular olabilir. Burada fantaziler olabilir. Burada savunma mekanizmaları yer alır. Mekanizmalar yer alır. Burada travmatik olaylar yer alabilir. Belli çaba ileriştirir arkadaşlar ki o çabalar aslında yöntemlerdir. Bizim için bilinç dışına erişmemiz için kullanılan yöntemlerden bazıları hipnozdur arkadaşlar. Serbest çağrışımdır. Serbest çağrışımdır. Dil sürüşmesi, Freud sürüşmesi olabilir arkadaşlar. Dil sürüşmesi ya da Freud sürüşmesi aynı şey. Freud sürüşmesi olabilir arkadaşlar. Örneğin birine bize buyur gel diyeceğine buyur öl diyorsun. Atıyorum işte bilinç dışında onu öldürmeye daha hissin olabilir arkadaşlar. Ve rüya analizi kullanılabilir. Kullanılabilir arkadaşlar. Da burada rüya analizi yapma şansımız yok. Ben normal derslerde, birebir derslerde rüya analizinden işte mutlaka birileri çıkıyor arkadaşlar. İşte uzun süre aynı gördüğü rüya varsa üzerine beraber konuşarak analizler yapmaya çalışıyorsa bu işler uzmanlık gerektirir. Biz de uzman değiliz arkadaşlar. Evet belli çabayla yani belli yöntemlerle arkadaşlar eriştiğimiz bölgede bilinç işte bu bilinç yani erişilemeyen bölge öğretmenlerim. Erişilemeyen bu bölge aslında benim davranışlarımın altında yatan nedenlerdir arkadaşlar. Yani benim örneğin öğretmenlik yapmam, öğretmen olma hisseğim gibi gibi gibi davranışlarımın altında yatan neden benim bilmediğim bilinç dışımdır diyor Freud arkadaşlar. O halde yazdım davranışlarımızın altında yatan nedenlerdir. Yatan nedenlerdir arkadaşlar. Evet öğretmenim şimdi 3. kuramımızı anlatalım. Yapısal anlattık. topografik, topografik kuramı anlattık arkadaşlar. 3. kuramımızı yazalım. O da psikoseksüel kuram arkadaşlar. O da psikoseksüel kuram. Evet, psikoseksüel kuram arkadaşlar. Evet, psikoseksüel kuramda öğretmenlerim 5 tane döneme göre inceleyeceğiz. O dönemlerden ilk arkadaşlar oral dönem. Bir, oral dönem. Birincisi oral dönem. 0-1-1,5 yaş diyelim. Evet, oral dönem. Dedik ki öğretmenlerim, insanlar dünyaya geldiğinde doğuştan bir enerjiyle dünyaya gelirler. Bu enerji arkadaşlar bizim için... Piscik ya da libido enerjisi öğretmenlerim. Ee, bu enerji hiçbir zaman yok olmazdı. Bu enerji belli dönemlerde belli organlarda yoğunlaşırdı. Bu enerjinin yoğunlaşmasından dolayı da fiksasyonlar saplantıda meydana gelirdi arkadaşlar. O halde oral dönemde bu haz yoğunluğu nerede yoğunlaşmıştır? Bu haz yoğunluğu arkadaşlar adı üstünde oral dönem ağız bölgesindedir. Evet haz yoğunluğu ağız Bölgesindedir. Bu nedenle öğretmenlerim burası bizim için. Evet sevgi, bağlanma ve emmenin önemli olduğu bir dönemdir. Beslenme yani emme, sevgi, bağlanma önemlidir arkadaşlar. Bağlanma önemlidir. Evet oral dönemde öğretmenlerim oral dönemde ağız bölgesinin az ya da çok doyurulmasından dolayı belli baş saplantılar meydana gelebilir arkadaşlar. Az ya da çok doyurulması saplantıya neden olabilir? Hatta öğretmenlerim daha da ötesi oral sadizm ya da oral mazoşizm görülebilir. Mazoşizm görülebilir arkadaşlar. Evet oral sadizm, sadizm ve mazoşizm. Sadizm arkadaşlar başkasına verilen zarardır. Mazoşizm ise bireyin kendisine verdiği zarardır. Kendisine. Yani ne yapıyor? Ağız ile kendisi zarar veriyor arkadaşlar. Örnek vereyim size bununla ilgili. Ee, mazoşizm benim üniversite yaklaşım vardı ki umarım beni izlemez. Ee, i̇nşaat mühendisiydi o. Ee, şöyle, şu elinin şurasını arkadaşlar bildiğiniz böyle etini koparıyordu. Hatta böyle burası kanıyordu böyle. bildiğim böyle nasırlaşmıştı falan. Bu tam bir oral mazoşizm örneğidir arkadaşlar. Evet oral satışm ise ağız bölgesiyle başkasına verilen zarardır. Ona da artık Hani örnek vermek isterseniz hani böyle ısıra ısıra döventikler var işte onlar bizim için de oral sadizm olabilir arkadaşlar. Isırmak hissi olabilir arkadaşlar. Evet devam ettim öğretmenlerim. Peki bu oral saplantılar nelerdir? Unutmayın saplantılar her zaman kalıcıdır, geçici değildir arkadaşlar. Saplantılar, e, tırnak yeme, parmak yeme, parmak emme. Evet. Dedikodu yapma. Dedikodu yapma. Evet. Sigara içme. Sigara içme. Evet. Obezite. Çok yemeye obezite. Değil mi? Evet. Bunlar benim için arkadaşlar. veya küfür etme. Bol küfür etme. Bunlar benim için öğretmenlerim. Oral dönem saplantıları. Olmuştur arkadaşlar. Evet öğretmenim herhalde videomuzun artık dakika olarak sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, burada kesmek durumundayız şimdilik. Bir sonraki dersimizde tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.